Kimde üç sıfat bulunsa, ruhu tekamül eder, şeytan ona galebe edemez. İman şartıyla üç sıfat her kimde yerleşirse, o tekamül eder, şeytan da ona galebe edemez. a. Şek ve şüpheden âri, halis iman. b. Riyadan âri, samimiyetle salih amel. c. Esbabın tesirini inkarla, ciddi olarak Allah'a tevekkül etmek. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا Hakikaten şeytan ve şeytani kuvvet size düşmandır. Siz de onu düşman olarak bilin. Kalbi zikredenin zikrinden dolayı onlar geriye çekilir. Yani sizin göremediğiniz düşmanınızı zikretmekle kovun ve zikirle Rabbinize onları şikayet edin. Onun düşmanlığı size bir nimettir. Şeyh İbnu Ata İskender'i şöyle buyurur. Allah şeytanı size düşman kıldı. Ta ki o sebeple iman edesiniz ve izanla Allah'a iltica edesiniz. Zira insan düşmanını bilmeyince ondan kaçamaz. Biz insanoğlu nefs ve şeytani hislerimizi bildikten sonra Allah'a bil mecburiye koşarız. Allah Teala düşmanlarını sana musallat kılmıştır ki onlardan kaçınıp Allah'a dönesin. Eğer böyle olmasa idi, insanlar Allah'a ibadet edemeyecekti. Eğer nefs ve şeytan olmasa idi, insan acizliğini idrak edemezdi. Ve eğer meleki kuvvette olmasa idi, insan ibadetin zevkini bulamazdı. Kul, Rabbi, Rabbena demekle düşmanından Allah'ın Elberru Celle Celaluhu ismine sığınır.